Kredi ile kurban kesmek, evet. caiz midir? Bu işe girdikten sonra Hı. ne yapılması gerekir hocam? E, kurban elbette e, vacip kurban dediğimiz udhiye kurbanı. E, yine aynı şekilde kurban çeşitlerinden tatavu yani nafile e, olan kurban çeşitleri var. Şükür kurbanı, akika kurbanı. E, hacda oraya vasıl oldukları için, oraya e, ulaştıkları için. Hacca gidenlerin kestiği hedi kurbanları. Ee, yine nezir dediğimiz adak kurbanı. Kişinin kendisine farz, va vacip, sünnet. Yani böyle bir e, şeyi yok. Ama ne yapıyor? Şu işim olursa keseceğim. Ne yapıyorsunuz? Siz hüküm itibariyle onu kendinize vacip kılıyorsunuz. Ee, bu kurbanlar e, kişinin elbette sahip olduğu malından, mülkünden, parasından ee, yerine getirebilecek, getireceği e, hususlar. Ama kişinin parası yok. Kurban kesecek. Birisinden borç alarak kurban kesebilir mi? Ee, kesmesinde bir mahsur yoktur. Ama e, vacip kurbanı, kurban bayramında, e, kurban bayramına erişen akıl bağlı sahibi, yani akıl sahibi, uluğa ermiş ve dinen mükellef olmuş durumda ise kişi bunun da ölçüsünü veriyor İslam dini, 80 gram altın değerinde parası varsa kişinin veya altını değeri varsa bu kişi kurban kesmekle mükellef, sorumlu. Ama böyle parası yoksa ona sorumluluk düşmüyor, vacip değil. Ama kişi ben diyor ki kesmek istiyorum. Sizden borç almak istiyorum. E böyle bir mükellefiyet olmamakla birlikte e, borç alıp kesebilir. O borcunu ödemek üzere. E, şu da var. Kişi kredi kartıyla zamanında ödeyecekse değil mi? Param var ama kartla e, alıyorum. E, faize düşmemek kaydıyla bunda hiçbir mahsur yok. Yani kişiler şimdi yaygın bir kullanın. E, belki para yok üzerinde veya taşımıyor. Ama ay başında böyle bir anlaşma yapmış. Faize girmemek üzere e, ve belirlenen vadede ödemek üzere bu kolaylık e, getirilmiştir. Bu şekilde kredi kartıyla kesilen kurbanlar da e, caizdir, geçerlidir.